Bir anda değişir bu yer. Mersim'in sundumalar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aha da işte Oktay Demireci buyurusunlar günün gazeteleri. Ver <gülüyor> yansın, ne yansın. Buyurun fare bey. Hadi be. körükleyelim Oktaycım o zaman. Körükleyelim. Madenciyiz ya biz Dağlardan taşları aldık, kırdık da getirdik. Sovyer gibi. Sovyer der ki, bizim sovyer mi? Aha. Ya keyfin dudaklara yapışmış diyorlar. Keyfin dudakları bir yapıştı ama ya. Tam yapıştı Hadi ya işlem tamam diyorsunuz Diyemiyoruz Diyemiyor muyuz oh oh Elleri kralısaca şey others'lar Boyunu <gülüyor> devreçlerce Zaten bunlar analarına babalarını da Hayırsız evlatlar işte bir adaya toplanmış Ben sana adanın şeyini söyleyeyim profil çıkar çıktı yani şu anda. Hayırsızlar Adası. Hayırsız Ada. Mesela Eşek Adası İstanbul'da var. İstanbul'da vardı Hayırsız Ada değil mi? Bak başka nerelerde var? Heybeli, Heybeli, heybeli var. Hayır ya Hayırsız Ada diye bir. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Başka. Hayırsız Ada diye bir ada yok mu? Hayırsız Ada diye bir şey olsa güzel olur da. Yok egecim maalesef. Isız ada diye bir şey olabilir mi? Sevgi Denizi'nde. Hayırsız Ada diye bir ada var mı yok mu? Bir söyler misiniz lütfen ya? Var diyorsanız bizi arayın. Eğer yok diyorsanız Kime aramıyor. ararsanız arayayım Bizi araba <gülüyor> Bak var Çünkü telefon çalıyor ben duyuyorum Buradan duyuyorum Sonar cihazı gibiyim şerefsizim Radar gibiyim Radar gibisin sonar gibisin Radar ha. gibisin Binler Sonar şey ve radar. ince Buyurun efendim Buyuralım. Ya, de... Yok değil mi hayırsızım gölü Size 3 tane isim sayacağım bir. Dur, dur, hayır, dur. İsmili Günaydın efendim. Verin. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? En iyiniz Emre, İstanbul'dayım ve bu hayırsız adalar konusunda tek yetkiliyim. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. İsminiz neymiş? Emre. Emre Bey. Emre Bey. İstanbul bayiniz. Herkese evet, Ankara'dayım, işçilerim An buradayım. Evet. Çok güzel, denk getirdik. Ben erken yapıyorum. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar, İstanbul'da hayırsız da var. Ve tam Tuzla'nın aç açığında Koç'un önündeki ada hayırsız adıdır. Koç'un mu? Tabi. Anne yani koçun adası var orada. Çok teşekkür ediyoruz Hayırsız efendim. adanın sahibi var mı yoksa şu anda sahipsiz adalar? Ee, asker. Asker. E i̇şte. Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> efendim, <gülüyor> görüşmek üzere. Bu hayırsız adada işte Lost'takiler var. Hepsi bir kere, bak dikkat ederseniz Lost'tak. Hiç kimse anne bedduası almış değil çünkü neden süt kesiyor? Hepsi baba bedduası. Hepsi babası. Hepsi baba hayırsız. Say Kate. Jake, bundan Sovyera efendim. Jack. Bunundan minicikle Jack. Jack'ından Jack Nevin Volt ya Volt. O Mobile nasıl bağırttı Pis abi. Bas bas Hii. bağırttı Volt. Otur. Nerede bir Webster'ın sempatikliği? Nerede o şeyin Volt'un e, musibet hayvan. Musibetli. <gülüyor> ya bak işte hayırsız ada. Demek yineymiş binlerce. Binlerce Dance. hayırsız var. Hayırsız varmış hayırsız adada. <gülüyor> Ama şimdi biz bir yeni bir şey yapmayalım. Ne derler ona. Çünkü bu konuda çok fazla konuşuluyor. Ve ben daha fazla konuşulmasını istemiyorum yani. Ben anlamadım ama mantıklı. Buyurun Fahir Bey. am size 3 isim sayıyorum. 1- Jesus Vidana. 2- Lucio Rendon. Salvador Ordonez. Senin İtalyana arkadaş olmak istediğin kişiler bunlar bence. Hayır benim İtalyan kültürden arkadaşlarım vereceğim Ciancarlo var. Zaten... Şimdi Jesus Vidana, Lucia Rendo ve Salvador Ordonez geçtiğimiz senelerde, e, senelerde çok meşhurdular. Hı hı. Bunların güzel Bugün bir grup. Bugün ama esamesini okuyamıyoruz. Ne bir Ortega'nın ne bir... Bunlar 9 Ağustos 2006 tarihinde bulunmuşlardı. 9 ay teknede kalmış ha, hatırladın ha. mı? Ha, ha, tamam hatırladım. Bal Meksikalı. Bal balık Meksik yedik, deniz suyu içtik deyip de birbirlerini yedikleri ortaya çıkan adamlar. Değil mi? Ha. Hem de canlı canlı yemişler Vallahi öyle şimdi de bir servet Servete konmuşlar Niye? Çünkü dev bir film şirketi ismini vermek istemiyorum Youtube mu? Paramount Pictures Presents Hikayelerini mi yapıyormuş? Evet 4 milyon dolar Adam başı 4 milyon dolar per Ben demiş sülalevin yarısını yerim bu parayı Vallahi demiş. çatır çatır yiyecekler E o, o eksik adamı evet. kim oynayacakmış? Eksik adam Eksik adam o adamın da yarısını yemişler Öyle yarısını yarısını yarım bırakmışlar, yarısını kavuracaklar. Bir de bu adamlar nasıl ellerini kollarını sallayarak dışarıda film çekecekler? Oktay'cım öyle durumlarda serbest. Serbest. Nasıl öyle durumların acıktığında mı? <gülüyor> Mesela <gülüyor> senin stüdyonun kapısı kilitli kalsa burada. Ve biz burada mahpus kalsa Ben Fahir'i yeme hakkım var. Ama biraz yalnız... ben, ben sana söyleyeyim Fahir seni yer. <gülüyor> öyle söyleyeyim. <gülüyor> Artık ilk sıra hekimin alacağı... Doğru. Doğru İlk hamlenin nereden yapılacağı çok önemli İyi ısırmak lazım Bu arada o kaybolmuş adamın yerine de 5 kilo eti güzel alırsın Onu da temsilen güzel Hayır ama edin. o adamın öncesi var abi Öncesi yok ya bunlar Öncesi sonrası diye Önce bir adam sonra yağsız 5 kilo et Kıyma <gülüyor> Valla onu da herhalde alırlar ya 1 milyon doları bir adam verseler sen satmaz mısın? Bir adamdan kaç kilo et çıkar? Çok çıkmaz ya ben sana söyleyeyim Lüm Eskiden bu teraziler vardı ya tartıyor eti ayrı kemiği ayrı tartıyor diye. Evet. Başında da çocuklar dururdu abe abe diye bağırırlar da. Onlar da ben biliyorum yüzde altmışını <gülüyor> sonuca girebiliyorum. Sonu Şemik ıvır zıvır bu. falan diye sayıyor. Ben sana söyleyeyim. Bu kıyafeti çıkar. Mesela sen kaç kilosun şu anda? Ben şimdi mesela diyelim 80 kiloyu. Şu anda. Evet, ama çıkardım. Ege'nin üstünde ama benim... doğru dürüst bir kıyafeti yok ya. Yani, bu benim zaten çıplak tartım. Heh. Banyodan önce ayna karşısında dans ederken terasinin üstündeki ağırdım. Çok güzel. Ee, sizin şu anda tamamen çıplak diye düşünebilir miyiz? Alıştı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> ben sana 100 kere dedim. Kasap et şu yanında ben. Fahir de verdim. <gülüyor> şu adamın yanında çıplak mı? <gülüyor> Şimdi. Sen tamamen 80 çıplaksın. Kilo. 80. Tamamen. Şimdi. Senin bir atık kısmın var. Daran Kullanmadığımız. Yani. Senin daran yanı. Yani daran dediğimiz. Sakat atı mı diyorsun? Sakat atı var. Çok affedersin. Ee, derisi var. Şimdi tavuğun tabii ki derisi ve Aslında bir tane doktor dinleyicimiz varsa o bize bir insandan kaç kilo çıkıyor Ben sana söyleyeyim mi senin gibi bir adamdan evet, senin... Hayır sen söylemiyorsun ya, ya. bütün ya... her şeyi söylüyorsun onu söylemiyorsun ya Sen <gülüyor> sokaktaki tartıcıya gittin bu adam bu soruyu sorduğu zaman Abi herkes anlasın abi, diye anlatıyor abi, abi dedim de Abi ne diyeceğim Abi ya Sevgili dinleyiciler bir doktora ihtiyacımız var Abi doktora ne ihtiyacımız var kasaba ihtiyacımız var Kasabı? Kasap ne bilsin insan anatomisini kaç tane ben, adam kestir Ben cevap veriyorum insan Abi, sarrafına ihtiyacımız var bence Doğru insan sarrafı Abi öyle lazım. demeyin kasap bir tane hayvandan ne kadar çıktığını biliyorsa Senden benden kaç güle çıkacağını bilemez mi? İyi de öyle Daha insan zaman... insanın sırtına dokunur mu ya? Kasap dokunur mesela hayvanın sırtına Ya bir kasaba ya da bir doktora ihtiyacımız var Ben bir kasaba doktoruna İhtiyacımız <gülüyor> <gülüyor> kahretsin. Ben herhangi bir meslek ayırt etmeksizin insan sarrafıyım diyen kişinin bu soruya net cevap verebileceğini düşünüyorum. 80 kiloluk bir adamdan. Telefonumuz 210 30 30. Herkes tahmini yapsın o zaman. Ben... Dakika, şimdi kıymalık et mi düşüneceğiz? Ne düşünüyorsun? Yağsız, her, her, taraf, taraf, her tarafından. Kemik, kafa tası. da var. Güzel şey. Ama de de ben var. yağlarını ayıklatıyorum mesela kardeşim. Ben mesela kasaptan da et alırken <gülüyor> illa bir şey yapayım. Yemin ediyorum. boş boşver ya. Etin içine ne kadar giriyorum. Etin içine kadar hatta et mi oluyorsun bir yerden sonra etle bütün ol. Yani, etle et olunmaz Vay, boş ver. Yani 80 kilodan ne abi soruyu bir söyleyeyim. Temiz söyleyeyim mi? 80 kilodan bu adamdan çıksa çıksa 10 kilo et 12 kilo et çıkar. Benden. Yuh. Yemin ediyorum Yuh. eğer daha fazla çıksın gel yüzüme tükür denemesi bedava yani tükürme açısından. <gülüyor> Önce bir dener misin gezim sen orada burada can var arın. Ya ben daha çok çıkmayan düşünüyorum. Ben olur de... mu abi löp diyorum ya anıma attım ben senin ya. Yandım, andım, geldi mı geldi telefonlar. Ha geldi işte al çevabını. Bence 20'nin altında değildir abi. Bence de. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Mehmet. Mehmet Bey, neredesiniz şu anda? Ben şimdi ODTÜ'ye gidiyorum. ODTÜ'de öğrenciyim ben. Biraz radyonun sesini kısar mısınız? Tabii hemen. Şimdi daha iyi soneriz. Şimdi ODTÜ'de öğrenciyseniz doktor değilsiniz Doktor değilim evet. Kasap mısınız? Kasap falan da değilim ama ilgim var bu İnsan tür şeylere. İnsan sargıfı mısınız? Yam yamla ilginiz var. Evet yani hep doktor olmak istemişimdir. Bu ÖSS'nin işte yaptığı oyundan dolayı. Pardon bölümünüz Nasıl ne, ne Mehmet Bey? He? Bölümünüz ne? Ee, makine mühendisliği. Ve bunun hatasını ÖSSE mi bağlıyorsunuz? <gülüyor> Yani tabii ki değil aslında. Makine mühendisliği. Olabilirdi ama olmadı. Nire? İnsan da bir makine gibi düşünürseniz rahat edersiniz belki. Evet ben de o mantıkla zaten bölümü seçtim. Şimdi Mehmet benim kilom 80 benden ne kadar et çıkar? Aslında 80 kilo dedikten sonra ben aramayı düşündüm çünkü tam da ben 80 kiloyum. Hani bence şey de önemli. Sen şimdi buradan bu... kız arkadaş mı bulmaya çalışıyorsun? <gülüyor> ya neden olmasın? O da hani aradan çıksa fena olmaz diye ama. Genç kızlar 80 kiloluk Mehmet'i dinliyor Bir de, de Mehmet. Ama şöyle bu bir şey söyleyeceğim. Ege, Ege, dediğin Ege, Ege dediğin Ege. Erkek Ege bizim bu Ege. Biliyorum. Biliyorum. Ege'yi tanıyorum. Tamam, Sürekli ne diyeyim bir insan. Hani... Ama 80 kiloluk ne kadarı kas ne kadarı yağ o da çok önemli. Kas yok mesela... bende öyle düşün. Ben mesela kaslı bir insanım. Tamam, onu... gözlerin ne renk Mehmet? Gözlerim <gülüyor> mavi. Yalancı. <gülüyor> evet, gelip ispat edebilir ya? Oo, <gülüyor> gözlerin... bence... Yalnız mükemmel girdi ya adam, yani konuya ya. Şey... Mehmet, benden ne kadar et çıkarsan bana söyle. Ben de kas yok. Yani benim kaslar diye... sadece mesela basit kapı açmak, efendim. Ee, Basit kasen, birey şemsiyeler, kemik Kemiğim ağa çekiyorlar ya. O da önemli. Mesela kaç kilosun yani 80 kilosun ama kaç boyun kaç? Gerçekten yakalanıyor. Işte. Hadi, saklama hadisleri bize. Bir şey hadi. soracağım. Senin bir tane kayıp Kardeşin vardı, değil mi Mehmet? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özür <Böyle sürekli> dük <gülüyor> soru, cevabını etrafında dönüp durma <gülüyor> Mehmet ya biz. Mehmet cevabın var. Ya işte. bence 65 kilo ile 70 kilo arasında değişir gibi geliyor bana. 80 Et. kiloluk bir insan. Yok Sen artık. Kasaptan kasaplıktan anlıyorsun. <gülüyor> ne makinecilikten ne insanlıktan. Ne kadar çapkınlıktan da anlamadın ortaya çıktım abi. Ama yani abi de yapılabilir. Hani et dediğimiz nedir sonuçta. Tabii sakatatı da katacaksın da yani orijinali yani... kemik var bende. Kemiksiz miyim ya ben? Omurgasız <gülüyor> mıyım ben? Sırf <gülüyor> kafan senin abi zaten 8-9 kilo çeker. Benim benden çıkan doktorum söyledi. Bende 1,5 kilo tümör çıktı ben. E, o, ama Onun da tümöründe şişik Tümörü güzel de. olur tabi canım. Onu uzvara bir tümör bizde. yapacağım evet. var ya. Aradığımızı bulamadık sende özür dileriz. İnşallah kızlar bulur. Umarım. Hadi görüşmek üzere. İyi yayınlar. Yaz çocuğa da bir sevgili bulsaydık yayınla. Ama abicim 80 kilo mavi göz diye ben. kaslı arabası var. Ot döv 80 kilo adamın ne kadarı kas olsa ne? <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi. Yayınlar. Ben Bahadır Şahin. Bahadır Bey doktor musunuz? Hayır ama bu konuyla çok daha e, ilgiliyim. Ben veterinerim. Vete... Ah be. Yaşayın be Bahadır Bey. Dinledim ve katılmak zorunda hissettim kendimi. Çok çok. Sürgülüyor. Gerçi siz şimdi hayvanları yiyecek gözüyle bakmadığınız için tabii size biraz zor olacak bu konuda yorum yapmak ama. Yok veterinerler yenecek hayvanlarla da ilgileniyor. Aa, doğru tabii ya. İlla <gülüyor> ev köpekleri değil. İnekler ya, falan da. Siz düşündünüz herhalde. Doğru evet hemen bir alalım. Şimdi Normalde bir hayvandan inekten ya da koyundan kesildiğinde yüzde 40 çıkan yenebilecek doku miktarı. O zaman evet. benden de 30 kilo falan bir şey tamam. çıkacak. Ancak ancak hani sız kıpkırmızı etten söz edecek olursak, evet, işte benim. yağ dokuları, fazlalar evet. falan attığımızı düşünecek olursak bu 25'e iner. 25, ama aynı. yani en az 23 25 öküp kıpkırmızı güzel et çıkar. Bu adam ama şey bir adam. Şimdi ben 25 onu da kastettim. Sizin dediğiniz %25 mi yoksa 80 kilo üzerinden düşününce 25 Hayır, kilo mu? %40'ı yani bir hayvanı kestiğinizde 100 kiloysa 40 kilo ek çıkar size Tamam 25'e düştü 25 kilo mu o 25'e düşer evet, dediniz Evet şimdi 80 üzerinden yaparsak diyelim ha. size 30 kilo ek çıkar 32 kilo evet Ha, Onun da e, yağını al Ya Yağını mağını aradaki fasyaları doku aralarını falan alıp attığımızı Kıpkırmızı et elde edeceğinizi hiç yansız düşünürsek kilo? O 23-25 kiloya iler 23. Peki bir şey soracağım bunda sakatat da dahil mi? Hayır, Aa, Hayır. şimdi mesela bunun. Yalnızca kırmızı kas dokudan bahsediyoruz Kas Ay. ciğeri var bunun onlar ayrı. Ciğeri yani var. Kellesi de... var. Böbreği Çok var. Çok farklı saymayalım onları işte. Böbrek takkası şey var ya efendim, takka takka. Takka neresi ya? Takka toşbil. <gülüyor> <gülüyor> toşbil değil, ona billur denir ya. Tabii. Ki billur hesaba kadar 35 40 kiloya benim fırlar. Eee yani <gülüyor> doğru. Katarsan katarsın bey mencla yiyecekse kes. E Şahane işte limonunu nereye sıkacağız biz limonu ya Senin beyni sıkacak değiliz ya abi Niye <gülüyor> abi benim, benim gibi. Bir de gibi Beyin zaten <gülüyor> ayıklanmış olarak geliyor sofraya evet. Doğru Bunun kafa şöyle, yarık da ya. şöyle bir kural var ama temel olarak Yani evet. e, et yiyen hayvanların eti yenmez Ot yiyen hayvanların eti yenir Kuralından gidersek insan eti yenmesi pepi. Ama bu Ege <gülüyor> öyle fazla da et yemiyor be <gülüyor> ee, bazı da et yemiyor Bahadır'ın Bamya gibi. falan sevmiyorum Ondan yani e Ege'nin biraz <gülüyor> istisnai bir durumu var Öyle E peki nasıl 80 kilo oldu sadece ot yiyerek? Ekmek ekmek. <gülüyor> <banıyor>, e <ekmeğe> ben <gülüyor> Yul, Yulafla besliyor. Yaylamalı. Sabahımız <gülüyor> sabahları dinleyerek işe gitmek o kadar keyifli ki. Bundan sonra <gülüyor> iştahınız da açılacak. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler yayınlar. Gördüğünüz gibi bağır gayet güzel çıkıyormuş efendim. Abi Bahadır Bey seni görmediği için ben gördüm söylüyorum yani Bahadır Bey de yemin ediyorum 15 kilodan fazla löpet çıksın. Fahir ya, böyle ne neyi anlatıyorsun ya Böyle adam, pürüzsüz ama böyle. Bahadır Bey çok bilimsel gibi, böyle çok bilimsel bir şey söyledi sen ne ne söylüyorsun Fahir ya işte onu diyorum adam. Islık sesleriyle falan bir şeyler yapmaya çalışıyor işte. Yalancı. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hani yani işte orada kaç kişi yemişti bu adamlar teknede Meksika'da? Bir kişi yemişlerdi. 25 kilo et. Bir insanları dokuzda yedir. Abi ya. onlar ziyan etmişlerdir. Kesmeyi bilmez, etmeyi bilmez o adamlar. Zaten teknede yani elini yıkasan desen 3 kilosu gitti zaten şey, insan et. Olur mu canım? Ne olur mu canım? Ne? Bunlar bir ne? şey yapıyorlar. Oktay kavuruyorlar. Kavuruyorlar. Bunlar anlamışlar denizde çok kalacaklarını. Adamı komple kavurma yapmışlar. Böyle zaten bulunmuş fıçıya basılmış. Fıçı dediğimde küçük turşu kavanozu. Keşif Oradan bizim, yani. tabii alıp alıp ihtiyaçları kadar. Mesela 3 ay geçmiş aradan. E çünkü bozulur et. denizden nerede saklayacaksın? E, sal deniz abi dibine. dibine soğuk balıklar uzunluyor. yer. Yer balıklar yer. Yok ya yer. güzel kola şeyine koy pet şişeye. ya En ohtara. güzel konserve yöntemi. Olur mu ya onu işte o şekilde bitirmişler adamı. <gülüyor> böyle böyle derken adamlar dörder milyon doları da. Ha bomuşar alıp. Zaten ete alışmıştık. Biraz, sonra hayatın sonuna kadar insan eti bile bile beslenelim. Ne çok para kazanan adam var şu dünyada ya. Hakikaten ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> biz de bir biz kazanamıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tekneyle bir açılsak biz de takılsak. Ama biz bir baştan kalkıp. Bir de dördüncü ancak. alsak da onu yiysek var. Doğru. Çünkü. Evet doğru. Aslında i̇şte yiyice akıllı adam ben değilim. Hayır. Optimum atak Anıl, Anıl. Anıl. Ondan ha. da et çıkmaz ya. Anıldan et çıkmaz? Şu gençlerden. Gerçi et çıkmasına gerek var mı? Onu da bilmiyorum da. Evet. Yok gerek. Zorlu çıkarmasın bize. Bir öyle bir şey yapmasın. Kuzu kuzu gelsin. Biz de beraber bir deniz açılıyoruz falan deriz. Beraber yüzeceğiz falan deriz böyle. Ya fundayı alalım o zaman ya. Da, ne yapacağız abi kız da, da yazık değil o zaman abi satanist gibi kız kesip mi Evet ya ha, erkek kız olsun kız çünkü yani. daha mutluluk yüzü görmedi ya. Evet anıl en azından bir gördü bir <gülüyor> mutluluk yüzü. Ya anıl da ilk bıraktıktan sonra benim işte Evet kaçtı. ya benim de midem kırk kıll, bizim kıllı kıllı affedersin. Biz biraz. Akın o zaman hiç olmaz. Okunu ben. Cemine diyorum ben. Cüç uğurlamaya bile gelmesin adam mümkünse ya. Uğurlamaya? Kimi yiyebiliriz ki radyodan? Radyodan kimi yiyebiliriz? Koray da bak sırf onu bildiği için sakal bıraktı. Sakal herkes demek ki bizden Bütün bir ürkmüş. Ben sana söyleyeyim ya. Gençlere yöneleceğiz abi. Sakalı çıkmamışları. Bu onuz kafalı bir çocuk vardı da. Gökhan mıydı? Neydi bunun adı? Ha Levent. Levent, Levent. O kesti saçları biliyorsun değil o mi? O saçları da kesti. Bak. Saçlara ne güzel, tamam, çocuk. Ama o da Saçın zayıf ya Fahir. şey yün yapılır. İyi, zayıf, oğlum zayıf. işte zayıf. Ne olacak? Bir damlacık canı var. Mesele Oktay sen de bacıyı mı dövmek istiyorsun? Ben size... Aa, üzüm hayır, yemek istiyorsun. Ben bu, hayır. Ben ha. bir dördüncüyü buldum ya. Ben de buldum galiba. Serdar Erler. Oh. oh. Serdar Erler'le okyanusu geçersin ya. Ben sana söyleyeyim mi? Serdar Erler üçümüzü yiyer. <gülüyor> Dördümüz çıkarız. Hayır. doğru ya. Tek de, başına geri, de, geri döner. Siz haklarınızı tek başına alır. <gülüyor> otur bir de fıçıdan bizi çıkarı çiroz olarak. <gülüyor> bir de serdenerlerin bizi ikna etmesi çok kolay ya. Şimdi şimdi <gülüyor> siz beni yiyeceksiniz ama beni yapamazsınız lezzetsiz oluruz. Gel şu ofteyi yapalım. <gülüyor> Boğaztay yapalım. Bu engin yapalım. Ben güzel pişiririm. Ben su çok güzel yaparım. Bunun ince ayrıntıları var. Deniz suyuyla falan filan diye bizi kandırır. Mevzu bir terabici Ondan sonra son kalanı da şey Bak şimdi ben seni güzel keseceğim bacağını hiç hissetmeyeceksin. Beraber oturup yiyeceğiz diye. Tık en son bir kafa kalır. Serdar sen bana neler ettin derken onu da zaten şeyde tütsülüyor olur. Ya. Zaman, Benim bir kişi abi daha senin aklını Allah'tan uymuyoruz ya. Hakikaten. İyi ki senin aklını <gülüyor> uyuyoruz Fire. Yani Olsun öyle ben... olsa kimi yiyiyordu? Sen biz maçlarda sürekli beraberiz bir tane biliyorsun haber spikerimiz var yeni. Selim, Selim. mi? Selim. Selim'den güzel çıkar. Küçük küçük serdarerler ve daha biraz daha Hayatı biraz, biraz başında. Um, Boşunda oğlum ya kazık kadar adam o ya. Platin varmış onun ayağında. Evet ya. ya onun ayağında platin Dişim var. Şimdi bize gelirse falan tehlikeli. Yani yemin ediyorum bütün yemek sevkimi var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ten, gülüyor> <ten, ten, ten. gülüyor> Sana poğaçanın içinden ne çıkmıştı? <gülüyor> ya <gülüyor> fine sus ya sus. Tenzumba çıkmıştı ya. çıkmıştı. Aynı öyle. Bak açısında. Evet mare sabah, sabahsa dişleri birbirine vurayek yoksa valla öyle olur dişleri birbirine vur nasıl hadi vur vur vur <gülüyor> Hı. O zaman yanımıza inek alalım diyeceğim. Onda fi film hakkında kime satacağız? <gülüyor> efendim biz denize açıldık. Yanımızda inek vardı. Kesti giydik. Bilmemizin <gülüyor> <Ay, gülüyor> ne zaman çekersin. <gülüyor> bir de ineği nasıl açıklayacağız ya? Niye inekle açıldınız diyecekler. Yemek, şey. için, Yemek için. O zaman biliyor muydunuz? Ha, 1 dakikada işte <gülüyor> şey oldu. Hiç yani gibicesine gelişiyormuş gibi olması lazım. <gülüyor> öyle bir hani izlenimi verirken öyle bir hayvan almalıyız ki hayvan alıyorsak da. İsterseniz hiç uzaklaşmadan da bir şeyler yapalım ya. Evet abi ne gerek var? Ne tip bir şey? ODTÜ'de Ot... şöyle... Ormana gidelim abi. Ormanda kaybolmuşmuşuz. Orma... Evet abi ormanda kaybolmuş gibi yapalım. Ne yiyeceğiz peki? Hayır Rize adası gibi. Marketten biraz alışveriş <gülüyor> Bil... yaparız. Biz ortada ormanda falan, Ormanda kaybolup e, Market alışverişi yapmıştık Onu yedik filmimizi ne zaman çekersiniz acaba? Bu <gülüyor> diyeceğiz Ya bak film olmazsa Kısa metrajlı bir şey yaparız Google, abi Google almaya çalışır Bak ben sana olasılıkları sayıyorum Pide alırız Bir de bu pınar beyazlardan alırız çok güzel <gülüyor> Efendim filmimizi ne zaman çekerirsiniz? Bak filmi, filmimizi istemezlerse Bizi Google ister bilir Google ister bilir? <gülüyor> Google istemezse bir Nobel belki bir şansımız olabilir. O da olmazsa neyse ben sana dedim seni Google'a kaça satalım dedim. Sen YouTube kadar fiyat çekiyorsan sen neren you neren Türk senin. <gülüyor> <gülüyor> ben <sana> çıkınca göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> <Tüpü güzel. gülüyor> yaman yaman bir takım girişimler. Allah Lütfen çıkın Çık üstüne. <gülüyor> Bravo. Tavuklar firarda. Ay ay ay Ay ay ay bu evet. sesler bana <Gülüyor> single Singers çatlayacak <Gülüyor> Modern savallarda günün gazetelerine bakma ya. Böyle ver ver ver. En son nerede kalmıştık? En son. E en son kimi yiyeceğiz? Diye de, bir garip bir konu kalmıştık O konuyu tamamen kapattım. Tamamen kapattım. Ben de tamam, yaşanmamış Kapatam. kabul ediyorum. Şimdi biliyorsunuz son günler. Çünkü de... hayatta bir yaşanmışlıklar var. Sus. Bir de lütfen <Gülüyor> sus. Ama o konuya da geleceğiz değil mi? <gülüyor> Çünkü... Ben bugün şimdi cileceğim Kırtasiye'ye kartonlar alacağım. El işi kağıdı mı Evet el işi kağıdı. Bir tane kırmızıdan kırmızı kart çekeceğim far. Sana kırmızı kart gösteriyorum mu? Ben ne yapabiliyorum o kırmızı Sosama, kart? İtiraz edebilirsin en fazla. O böyle. Var mı evet, orada öyle. kırmızı kart? Kırmızı kart var O radyomuzun son derece yüksek meblağlar ödeyerek yaptırdığı editorial CD'si. <gülüyor> Evet buyurun. Buyurun. Nobel biliyorsunuz. Nobel. Oldukça popüler. Oldukça popüler. Gerçi Oktay Demiric'in konuyla ilgili tek Şikâyeti. endişesi paranın çok olması ve kendisine hiçbir şekilde Koklatılmaması. yansıtılmaması. Evet. Gerçi Orhan Pamuk olsun bu ödülü Türk Edebiyatı'na ve Türk Kültürüne emanetli. Ciddi. Parayı kime armağan etti? Onu bekliyoruz. Oldu. Onu bekliyoruz. Geleceğin Nobel adayı, 10 dahişi popüler Science dergisinde yayınlanmış. Ee, genç dahiler bunlar mesela 34 yaşındaki Nima Arkani Hamet bu ne genç bu adam 34 yaşında eşek kadar evet. çok özür dilerim bu yıklı bu yıklı bir takım adamları genç yetenek diye çıkarmadı. ne alemi var abi o kadar da yaşlı değil canım bir bilim adamı yani, olarak yani tabii ki Öyle. şimdi fizik profesörüymüş ha, Profesör mü tabii canım genç profesör profesör Nima Profesör... Yer çekimini inceleyerek Nobel'e bir adım daha yaklaşmışsın. E, o yapıldı saniye. da Yer çekimini incelediler. Bulundu, kaç yüzyıl önce ya? Yüz, Nedir yer çekimi? En fazla yüz yüzyıl Ege? Newton falan dedi. Newton'un doğumu belli. Ne zamandı Newton doğumu? Newton ne zaman doğdu Ege? 18. yüzyıl değil mi? Yineyim mi daha mı? Kaç ya Newton. Newton. Sir Isaac Newton'dan bahsediyorsa şayet. Ben 1700'ler diye düşünüyorum. Çok mu yanlış düşünüyorum? Çok mu... Şey. 1700 diye düşünüyorsan Ege niye Benim... yüz diyorsun niye yüz diyorsun insanları üzüyorsun burada kaç yüz dedim ben yüz demedim ki ben ya kaç yüz mü dedi kayıtlara bakarsın ya tamam şimdi ne diyorsanız söyleyeyim ne zaman diyorsun ya bin... ben 1700 1800 falan herhalde ya arada 100 yıl var ya ne 1790... bilim adamlarına 3-5 bin yıl fark mı ki adam bir 10 bin 1790 ile 1802 yıl arasında kaç yıl fark var? Kaç yılar? Söyle. Soralım hemen sevgili dinleyicilerimize. Sir Isaac Newton doğum tarihi nedir? Kafasına Şu elma kaç yılında internet düşmüşsün? almadık ya bu da bizim ayıbımız. Abi, yani yani. Ya. internetimiz olsa herhalde bakarız. İnternet, internet hemen bakılır, ama, ama yakında televizyon geliyor. Ne haber? Televizyonda Ciddi olamazsın. Plazmik mi? Hep sert Plazmik retikulum deniyormuş. Evet. O marka da Yoksa... Eee... <gülüyor> Ama ben plazmik dedim. O plazmik retip olum dedim. Ben dedi. kırmızı kartımı gösteriyorum. Ortaya mı gösteriyorsun düşünme mi? Sana tamam, gösterdim. Yüzüne yüzüne tutuyorum ya ne ortası. Ortaya olsa böyle tutarım. Bana niye gösteriyorsun abi plazmik televizyon alıyorsak? <gülüyor> Hemen ben bir de hakem gibi arkasına yazıyorum. Tamam abi yaz. Ben de konuşanları yazacağım. <gülüyor> Bu aileye niye bakıyorsun Ege? Forma Arka, numarası mı? numarasına bakmak istemiş. Ben sana durdum bir numaramı göstereyim de. Ondan sonra evet, o arız geldi mi telefon? Şimdi adam Newton'dan 100 sonra 100 yıllar sonra tekrar e şey yer yapıyorum. çekimini incelemiş. Amerika yeniden keşfetmeye gerek var mıymış? Gerek var demiş. Evrenin şeyini demiş. Bak, bu şekil. şekilde de şu şekil olabilir. Hakikaten yalnız saçları da böyle böyle. Böyle böyle derken o, o şekil şey. bu şekil yani. <gülüyor> <gülüyor> Profesör Namet kepeklik gibicesine mi yoksa yok yok pırıl pırıl bir çocuk ya ondan profesör mu profesör dediğim biraz serseri ruhlu olacak ya bak bugüne kadar gelmiş hayatımıza girmiş profesörler bak Sir Isaac Newton Benjamin sir Franklin Sir Isaac Newton'un nesi serseri adam Sir Sir <gülüyor> Sir'lükten önce neymiş kraliçe ona Sir demeseydi ne no, o da kraliçenin şey gününe denk gelmiş hayır bir dakika ya İyi bir, da bir, bir, bir dakika tane ya. serseri bir ta bilim adamı çünkü... var o da Einstein dilini papuç gibi dışarıda hiç alakası yok. Sir Isaac Newton'da 3-5 kuruşla gününü gün eden... ...affedersin orada... ...çok özür dilerim yani şimdi arkasından konuşmak gibi olacak ama... ...oktel kızıyor böyle şeylere. Şanap içen bir insan. Genç bir çocuk. Fire, Bunun ki... filmleri de yapıldı. Ben biliyorum. Bunun filmleri ya. yapıldı. Daha önce seyrettik. Bir gün kraliçe geçerken... tepdili kıyafetle... mendilini düşürüyor. Bu götürüyor kraliçeye veriyor. Orada alınca... Kareyişe buna dönüyor Thank you sir diyor Ondan sonra Kendi bunu, gelin güvey ve sir Ondan sonra bu, Çünkü orada da galiba öyle bir şeyde Hemen sir ünvanını almış oluyor Zaten o bu küçük hikayede Ki ben buna hikaye demem ee, Ne dersin Okta Günaydın efendim <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Sir Isaac Newton hakkında mı konuşacağız? Evet aynen öyle. Hangi yüzyılda yaşamıştı kendisi? Ya 1643'te doğdu. Vay. 17. yüzyıl mı? Evet ama ölümü de 18. yüzyıl oluyor. <gülüyor> ya, bu yüz küsür evet. sene mi yaşadı? Ama esas olayı ne zamandır bunun? Ya bu, bu şey işte Doğan'ın matematik şeyi var. Principa Mathematica diye bir kitabı var. Hı hı, evet. Asıl onun yayınlandığı baş eseri. Sonra <gülüyor> sana gülüyor dinleyici. Ve ya o oğlum. kadar aşağılayarak güldü ki ben bile mahcup oldum yani. Abi Çikim var. Ne de olsa arkadaşımsın falan yani. 3. baskısı bende var abi. İlk baskısı değil belki ama. O, ki, o, o kitaptır yani o. Evet yani. Dönmesi o 1600'lerin sonunda, 1680'lerin o da da sonunda fancı var O çeşitli model diyorsun. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tamam kolay gelsin. Var bir dakika bir kültürlü adam bulmuşken soracağınız başka soru var mı? Var, var ya. Hangi bölümdensin? Ne? Efendim? Hangi bölümdensin? Hangi bölümden miyim? Ha, ya nereden mezunsun? Evet onu sormak istiyorum. Nereden mezunsun ve hangi bölümde okuyorsun? Ben aslında istatistik mezunuyum ya. İstatistik. Vay Nerede ya. çalışıyorsun peki? Ya işte o abi Muzaffer ben. Ha muza Muzaffer sen misin ya? Muzaffer ayıp utanmıyor musun? Abi. İnsanları işletmeye sabah sabah 1643'li 18. yüzyılda ölmüş. Yok ya valla yok. 150 yok. yıl yaşadı Peki. Yoğurt mu yiyormuş Isaac Newton? Efendim? Yoğurt mu yiyormuş? <gülüyor> sen niye tanıdık olduğunu anlayınca azarlamaya başladın ya? Adamın söylediklerine... Ben doğru... biliyorum bu nasıl Nasıl ya? 150 yıl yaşandım ya bir insan arkadaş. Hayır sen <gülüyor> niye anlamadın ya? 17. yüzyılda <gülüyor> doğuyor, 18. yüzyılda ölüyor herif. Yok yok. Falan. Herif, herif dedirttin bana ölmüş arkadan bana. Adamın. <gülüyor> arkadan. <gülüyor> adam sor ya. Sor <gülüyor> adam. Muzaffer çok teşekkürler. Muzaffer sağ ederim. Muzaffer. O zaman bak şimdi. Yoğurt şöyle. var mı yoğurt onu <gülüyor> Bakın, burada adamlar gitti, değil mi? hangi dalda Nobel alacaksa onun bir uzmanına bağlanalım. Evet abi. Öyle bir avantajımız var. Şimdi saat müsait. Bak bir saat sonra millet derse gelecek. Çabuk olmamız lazım. Bir sürü konu var arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi hakikaten bir kazma olacak O arkadaş diye yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye kırmızı kar gösterilmiyor Ege? <gülüyor> Gözden mi? Tek başına mı oynayacaksın? E, ben Oo. sana da göstereceğim. Ben de sana göstereceğim var kağıtlarını Ne? Şimdi konumuz ne? Konumuz şimdi yer çekiminde süremiz doldu. Bunun doğdu. için ne? Fizikçi mi bağlanması lazım bize? Yer evet abi düşünelim. fizikçi. Fizikçi hmm. bağlanması lazım. Çünkü konuya giremedik henüz arkadaşlar. Sir Isaac Newton'dan bahsetmekten konuya giremedik ya. Bu Profesör Nima'nın derdi neymiş? Derdi neymiş? Neymiş? E, neymiş? Karşımda bir uzman olmadan nasıl anlatabilirim bunu? Bir tane sen Abi, anladın mı derdini? Anlayamadım işte ben onu sorayım mı? Bir dakika. Sevgili dinleyiciler hemen... Cevap geldi. Fiziğe ihtiyacımız var fizik konusunda. Fiziği zirgün bir e, genç kız. Uzay bilimleri. Uzay bilimleri konusunda fiziğine güvenen genç bayanlar. Ben o zaman hemen gireyim konuya. Belki anlarız <gülüyor> üçümüz bir olursak ama Ya da ikimiz. i̇kimiz derken... Bence birimiz susarsa anlayacağız. Evet. O, bir, o birimiz kimse artık. Şimdi benim susamayacağım kesin çünkü ben haberi vereceğim. <gülüyor> Evrenin çevresinde hareket. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim Buyurun efendim. Evrenin çevresinde hareket halinde bir tabaka olduğu saptadım. Çok üzüldüm. Hareket Hareketlerken. <gülüyor> Habire hareket halinde mi? <gülüyor> Habire hareket halinde olan bir tabaka saptadım. yani. Mütaharrik. Yani evren sabit de değil ama çevresindeki tabaka. <gülüyor> Müderdik. Bu çevresindeki tabaka. Çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Konak gibi bir şey mi yani? Bizim bebeğin kafasında oldu çünkü. Onu güzel ceme taradık. Konak da ya? Aft mı? Her şey kafada bir tabaka gibi. Tabaka gibi. Tabaka Kepek gibi. tabakası gibi. Ve mesela tütün tabakası eskiler kullanırdı. Onun gibiçesinde bir şey mi? Nasıl bir tabaka yani? Veya... Tabaklanmış bir şey mi? Deli Hayır, gibi böyle. Deri gibi Şimdi bir şey bir şey mi? Tabaka. Ne tabakası? Ne bileyim abi ne tabakası Tabak. Aaa. <gülüyor> kırmızı kart gösteririm. <gülüyor> tamam abi ikinci kırmızı kart yaz. Ayrıca... Ben web kameraya Çok sayıda bakırsa. evren bulunduğunu... Çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Binlerce <gülüyor> dansörsü var <fari> gibi. Sevgili şey <gülüyor> dinleyiciler. Görüyorsunuz. Bir, bir tarafta Amerika'daki profesör Nima Adam diyor ki çok sayıda evren var <gülüyor> Kaç sayıda ama <gülüyor> diyor ki Nima tele geçirildi Bu evi ki Binlerce daha sonra Ne ediciğimi bilmiyorum ben Şimdi Ne bileyim abi çok sayıda, çok sayıda bilin Ne, ne sayıda? çok sayıda evren Ben de çok sayıda şey, evren var diye konuşurum o zaman Sen şey kaç tane evren var <gülüyor> 4 ay abi. Abi, Bu rakamı da nedir ki Kaç olması lazım Ne canım? kadar ihtiyacımız varsa o kadar alalım canım Tuvalet kağıdı mı bu böyle stoklanıp? <gülüyor> dünyanın, dü dünyanın bu evrende, dünyanın evet. ama bu bir bir evrende, hı hı. dünyanın bulunduğu evrende bir o evrenin küçük yaşı bir yer kapladığını öne sürmüş. Anladım. Onu senin. biz de biliyoruz. Hayır ama biz mesela evren var diyoruz. Bu adam ne diyor? Çok güzel bir evren, evren binlerce var. evren çok sayıda mühimmat ele geçirildi <gülüyor> diyor. İkisinden birini söylüyor <gülüyor> ve bununla. İleride, ilir senelerde profesör olmuş bu arkadaşımız ileride Nobel ödüllerine layık görülmek için çabalıyor. aynı şeyi mi söyleyecek Nobel alana kadar o yüzden. Aynı şeyi biraz daha ayrıntılandıracak. Mesela kaç evren olduğunu. 4 diyecek mesela. Yani, yani biliyor da şimdi hani Naim Süleymanoğlu her yıl rekor kurabilmek için azar azar artırıyordu ya. Onun gibi evren sayısını mı arttıracak? Herhalde artacak biraz daha biraz daha yükselecek ama sürü... neye dayanarak demiş onu Ka tabaka dedim bir ara bir tabaka diyorsun bir evren bunların diyorsun bunların hepsini söylemiş ege sen bunların hepsini anlamak zorunda değilsin çünkü zaten nobeli alacak kişi kim profesör nima hayır ama şimdi bir tabak yani bir tabaka diyor bir evren diyor bir tabaka diyor bir nima bir evren. <gülüyor> kırmızı kartla reklamlara geçiyorum ben. dur bir dakika 9 tane projemiz var günaydın nima. Günay ay aydın dın, dın Günay ay ay, ay komşular Oktay Demirci geleceğin Nobel adaylarından bahsediyor İlk konuyu hiç anlayamadık Fizik Vallahi. konusunda da uzman dinleyicimiz çıkmadı Mosmor olduk Şimdi burada zaten abicim 9 tane konu var Birinden birini anlayacağız inşallah Yani benim söylediğim konu haricinde 9 tane konu var 9 Hiçbiri... tane konu var ve binlerce dansöz evet. var. Hiç Bu durumda her öyle. bir konuya birkaç yüz tane dansöz düşmesi otomatik. Mesela ben size konu başlıkları vereyim. Ver canım. Siz bana hangi konuyu istediniz söyleyin. Ee, tıp dünyası tıp mı? Tıp dünyası. Tıp dünyası. Tıp dünyası. Matematik mi? Tıp, tıp dünyası. Mevsimlerle ilgili? Sosyal medya dünyası. Ay, mevsimler. Bir dakika. Şey. Devam ay, ediyorum. Ay. Bir dakika. Ondan sonra insanın öğrenme olayları mı? Bu ama biraz fason. Fason geç. Uzay mı? Uzay o da önemli. Uzay. Ondan sonra ve de hidrojenle ilgili bir şey. Hidrojen hiç sevmediğim. Biz en bu, pis bence şey. de. ilk önce de kompüter. Kompüterleri severim. İnternet falan. O zaman şöyle yapalım. Önce tıp. Tıp, fakültesiyle Tıp Fakültesi ile başlıyoruz. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi. 37 yaşındaki Melody. Melody, Melody mi? İsme bak süper. bak Melody Kani. Melody Kani. Melody Kani. Melody Kani, Kani, Kani, Kani, Kani, Kani. Kani. Öyle şarkısı var bunun biliyorsunuz. O biliyorsun. senin dediğin Harmonika <gülüyor> Teşekkür ederim. İsveç Üniversitesi'nde çalışan Melody Schwartz. <gülüyor> hareketliliğin önemini ortaya koyarak. Hareketlilik önemli. Tabii her gün kalktığımız zaman. Çünkü bağırsaklarımızın çalışması için hareket şart. Doktorlar görüyoruz, söylüyor. Görüyoruz bugün Çankaya'da, bugün Turan Güneş'te, bugün Çukurambar'da. Niye sabahleyin? Sabah sporu yapıyor. Spor değil o. Bağırsak hareketlerini yönlendirmek için yürüyüşler. yürüyüşler yapıyorlar. Çünkü yoksa peklik olurlar. Onların da öyle bir sistemi var. Doğru. Düşmanımın başına vermesi. Düşmanımın düşmanı benim Sosunumdur dostumdur yok. otomatikman. Hareketliliğin önemini ortaya koymuş Melody Schwartz ve organların nasıl büyüdüğünün sırrına açıklık getirmiş. Öyle mi? Hangi önemli... organdan başlamış? Nasıl yani. büyüyormuş organlar yani? Harekete göre. Hareket organ, organ büyüyor muymuş? Akreş, ee, bir organ o zaman elif oynayan adamın elleri böyle devreli gibi, gibi mi oluyor? Kürek gibi oluyor. Kürek <gülüyor> küreğmiş. Bazılarında ayakları böyle o, affedersin çünkü. bebek mezarı gibi. burnu büyük oluyor. Çünkü çok kokluyor. Bazılarında mesela... Mesela kulağı büyük olan çok yaşar. Çok yaşar derler. Doğru. Mesela Ege çok yaşayacak. Teşekkür ediyorum. İnşallah hepinizi gömeceğim ellerimle. Mezarlarımızı da ellerinle kazar mısın? Böyle ama... Hayvanlar böyle, emekçi gibi. Emekçi istiyorum böyle. Yani. Tırnakların arasında toprak dolacak. Ve ter akıtacaksın bizim toprağımıza. Ter. Hani mesela bir bitkinin ilk öz suyu verilir ya. Sen de bize öldükten sonra üstümüze öz suyu dediğin can suyu. <gülüyor> can suyu falan veya öt suyu diye bir şey var ama <gülüyor> bitki de yok herhalde. Öt su. Öz su yani öz yani tamam can suyu olsun can suyu olarak da bize telini katar mısın? Bana katma. <gülüyor> katar. <gülüyor> teşekkür ederim sana ileride. Katar katar. Buyurun efendim başka Nobel. <gülüyor> Şimdi bu sırın açık. <gülüyor> Ayrıca bu melodisi var hücreler arası ve içi akıntının pardon ne akıntı kadar hücreler arası akıntı mı varmış? <gülüyor> hücreler arası ve e, her hücrenin kendi içinde <gülüyor> akıntısı varmış. Hücrelerde akıntı oluyormuş bazen. Bir doktora gözükmesi lazım. <gülüyor> Ay sabah bir kalktım pis bir koku. Ne oldu hücrelerim akmış? <gülüyor> her yerlere. Ne kadar da önemli bir işlev yürütüyorum. Şaşırtmalar bastı. Bu akıntıların önemli olduğunu söylemiş. Doğru. Şimdi sırada hangi Nobel şey ama böyle çok heveslenmeyin hepsi böyle. Kapılmış mı yani? Çok anlaşılmıyor hayır. Anlaşılır anlaşılır. Bak biz her şeyi öğrendik şimdi. <gülüyor> Hücrelerimiz akıyor. Dikkat etmemiz lazım. Ve hareketli organlara dikkat ediyoruz. Hareketli organlar. Çünkü hareket organ büyüyor. İlk söylediğimiz yer çekimi nanaykentte. Ama herkes ha. dikkat etsin. Matematika. Matematika mı? Evet. Kaliforniya Üniversitesi'nden Tao. Tanıyorum onu bir devrem olur. Kaç evet. yaşında? 31. İşte yani ben biraz geç girdim ya. Açıkta kalma falan doğru. Matematiksel kodların o zaman bunu açıklayabilirsin. Hatta Fahir. bunun adı Tao değil Thomas'tı. Biz ona kısaca Tao derdik. O senin dediğin Theo. Thomas derdik. Hatta bu espri yapardı. Benim adım Thomas. Bunlar bana Thomas. Böyle bir espri falan oradan çıktı ilk. <gülüyor> evet. Şimdi iki anı kıyaslamanı istiyorum Fahir. İki an derken. Şimdi çok özür dilerim. Bu Konuyla ama evet. Yani bir yandan çünkü kişisel gelişimimiz de önemli ya bizim. Evet. şimdi bu lafı en son söylediğin lafı hiç edilmemiş olduğu bir anda olduğumuzu düşün şu anda. Evet, bir de edildi. Bir de şu andaki gerçek zamanda olduğumuz ve bunları benim hiç söylemediğimi düşün. Hangisini tercih edersin? <gülüyor> ben daima önümüze bakmayı tercih ederim. Evet. Çünkü neden? <gülüyor> Geçmiş geçmişte kalmıştır. İstikamet, i̇stikamet ilerisi. İlerisi. Peki. Kaliforniya Üniversitesi'nden Terry Tao matematiksel kodların parçalara bölünse dahi. Matemesis, matematiksel kod ne demek Fahir? Matematiksel kod mesela derslerin yani kodu baz, olur. Mesela olan, 252 gibi. Mesela kalp 251 mesela diğer 153 bunlar matematiksel kodlardır. Herif 3 kodlu da söyleyemiyor. <gülüyor> 353. Bravo Fahir. Kompleks analiz. Thanks <gülüyor> <gülüyor> 420 points et. Ne demek peki matematiksel kodların parçalara bölünmesi ne demek Fahir? Şöyle ki mesela bazı dersleri... Mesela, bir, dönem üç ders, bir dönem alıyorsun. Bir dönem alıyorsun bir dönem almıyorsun Ya da ben mesela e, ben 251 alıyorum sen başka bir ders alıyorsun falan. Böyle paylaşıyoruz ve kodları bölmüş oluyoruz şu anda. Ve kodların bir araya gelmesi için üçümüzün de bir araya gelmesi gerekiyor. Voltron gibi mi? Yani, ya da mesela ders notlarını ben çektiriyorum. Biz e de yani sana siz, çay ısmarlıyoruz mesela. Siz de bana onların parasını... Anlam, Anlamışmıyım. ...gibicesini. Matematiksel <gülüyor> kodların parçalara bölünme, bölünse dahi tekrar birleşebileceğini ispat etmiş. Ben başta söylemiştim. Buna da zaten tuvalı biz Tuavi'yu bize öğrettik. Lego gibi. Gidiyor burada artist gidiyor Amerika'da şey yapıyor yani. Bizden öğrendiğini bize satıyor Nobel alacak sonra. Yarım kürelerin ya? yarım kürelerdeki mevsim değişiklikleri hakkında hipotezi çürüten David Thompson biraz daha yaşlıcan yani. Bu da biraz ayıp bir şey yalnız. Yani. <gülüyor> yarım küre derken <gülüyor> yarım küre derken ne soruyorsun fayla? Kuzelim küre. Mesela şöyle bir şey mi? Efendim ilk günden ben bir yarım küre alabilir miyim? Bu yani yarım küre, yarım küreyi ne yapacağız? O senin dediğin yarım kilo fayl. <gülüyor> küre değil de kilo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi daha mantıklı konuşmaya başladım. Çünkü bak mesela yarım yarım küre ne almak isteyebilirsin? Kıyma desem olmuyor bak. Yarım küre kıyma. <gülüyor> Çok saçma oluyor bana. Aslında mantıklı ya. O zaman tartıya gerek olmaz. <gülüyor> küre doldu. Silve alınır evet. Ben dedim pilav yapıyorlar Evet. Yarım küre kıyma. Pilav dedin? Yarım küre evet. pilav. Bakın yarım küre pilav. Efendim benimki duble olsun. Tam küre. <gülüyor> <gülüyor> Zaten evet. yarım küre dediğiniz <gülüyor> Yarı yarı küre Olduğunu daha düzeltmek istiyorum Olur mu canım Yarım küre bir küre ikiye bölmüşler Yarısı burada yarısı burada <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben O cümlenin bir yarım Kürenin bir şey demesi lazım Orada <gülüyor> bir küreyi ikiye Bölmüşler Vay yarım vay mı ne bir? Çok ayıp oluyor <gülüyor> ya. Evet hakikaten. Şunu vereyim, şunu vereyim ben. Yarım kürelerdeki mevsim değişiklik <gülüyor> <gülüyor> hakkındaki hipotez maalesef çürümüş. Ee, David Thompson çünkü su içinde bir hipotez yazıyorlar. Onu güzel bir dosyaya koy. Bir şey ne bir diyor? Küre, bir şey koy. <gülüyor> yarım küre gibi bir şey koy. Ama o laflar duruyor, genç gibi çürümüş orada. Sarar. E nasıl bir koku? Üniversite kokutmuş. Biz Sütü diyor. Mis kokuyanı böyle Öyle kokuyor ki inan şu anda bu stüdyo <gülüyor> felaket. <durumda>. <gülüyor> <gülüyor> e, bu hipotezi çürüten Bilim adamı kişide, Antarktika'daki hava değişikliği üzerine sunduğu çalışmalarla global ısınmayı ortaya koymuş ve somut olarak ah, anlatmış. vallahi var ya orada öyle güzel bir atasözü var ki. <gülüyor> orada derken? Yani buraya tam uyacak ama işte söylemi atalarımız biraz böyle... Net anlatmışlar. Net anlatmışlar. Arpa ekmeği ile alakalı. Ve arpa ekmeğinin neden olduğu bir takım kontra endikasyonlar. Biraz daha genç olan bilim adamının yaptığı aslında araştırma bizim Anıl'ın yaptığı araştırma gibi solucanlar üzerine. Pis pisaf edersin. Keli don... ya onun üstünde araştırma. Böyle vıngır vıngır oynuyor. Bir de o elleriyle düdüyor yemek yiyor ya Bana kantinde. dünyanın fonunu verseler, Ege deseler, Bana da iki yıl şu solucanları araştır. İyi, iyi derim giderim. <gülüyor> Bir daha der misin mesela? Bunu ben canlandırmak istiyorum Zaten ya. Sertten Ege merhaba sana. Dünyanın fonunu vermek istiyoruz. E, ve şurada hazır bütçem varken neden... Solucan Solucanlarla biraz oynamıyorsun? Ve gitti. Ve yani şu anda elinin altında koca bir fırsat. Nobel ödülünü kaçırdığına mı yanarsın? Bilim dünyasına vurduğun tekmeye mi yanarsın? Affedersin. Main Üniversitesi araştırma görevlisinden ha. gelmiş bu e, Main? şey. Main? Solucanların sürünmesini incelemiş. Sürünmesini mi sürülmesini mi? Çünkü öyle... <gülüyor> Ay yapma. Hayır yapma. Hayır yapma. Neyi? <gülüyor> Buyurun efendim. Gözlenmesi <gülüyor> güç canlıyı jelatin üzerinde inceleyen. Jelatin? sigara ee, jelatiniminden bahsediyorsunuz. O da dokunamamış demek ki jelatine sarmış solucu. Tabii abi solucana dokunur mu? Ben abi bir de çocukken zaten... dokunmuyor. Ama bunların üstüne tuz dokunca... Ama bir de bu dokunca... küçük ya. 26 yaşındaymış bu. Ha, tam çağ, gelmemiz. tam çağ işte. Tam çağ ne ya? Tam solucanla oynama çağ. Tam çağ. Eee? <gülüyor> ondan sonra ve şu ortaya ortaya çıkarmış... Ee, kadın bilim adamı Solucanların oyuklar oluşturarak o, ta, hareket... o kadar komik duruyor ki kadın bilim adamı Evet bilim insanını hani oturacaktı. Kadın bilim Çok özür dilerim ya benim hatam tamam Tamam Solucanların oyuklar oluşturarak hareket ettiğini ortaya koymuş Oyuk derken e her şeyi derken ne de soruyorsun Oyuk derken oyuk. Allah Allah solucan. Yani derken. önce oyu ondan sonra mı ilerliyormuş? <gülüyor> main. üniversitesinde main derken dediğim de başında <gülüyor> Abi solucan oyuk oyarak gidiyormuş yani. Öyle bir gerçek var. Bundan sonra herkes ona göre önlemine alsın olacağını gördüğün zaman olayabilir gibi insan beyni kuşlarınkiyle aynı öğrenme yöntemlerini izliyormuş kuş ne öğreniyor insan bin tane şey öğreniyor kuş ne öğreniyor bir uçmayı öğreniyor hayır ne öğreniyor değil bak baksana bir şey öğrenmiş ama tam öğrenmiş he? ne Son. dersiniz <gülüyor> neyi öğrenmiş de tam öğrenmiş uçmayı sana kırmızı kart gösteriyor üçüncü kez gösterdi bir daha var. nasıl kuşla aynı kuş beyninde miymişiz yani? yöntem olarak kuş teknikli miymişiz Yöntem bilmiyorum abi. Şimdi sen öğrenirken nasıl bir yöntem Ya kuşlar biliyorsun? şöyle ödül ceza sistemiyle. Ben, ben ezber. Ben ödül ceza. Ben günü gününe çalışma ve tekrar. Ben son güne bırakma ve ezber. Sınavdan sonra unutacak şekilde. Tekrar etmeme gerek yok. Kuşlar, kuşlar nasıl öğreniyor? da aynı ceza. Kuşlarda bende aynı sistem. Ne o kadar cık yazmışsın. Tamam ya faile aynı sistem olsun ya. Tamam, Ondan sonra son bir e, sonuncu Son bir muhatabımız var, onu da alalım yayına. E <gülüyor> Dünyanın çevresinde gözle görünmeyen. Ekvator. Dünyanın çevresinde çizili olduğu ama çizik olmayan. Ekvator. Doğru mu? Değil maalesef hayır. Tamam söylüyorum. Unutulmadını. El Nino ile meridian. Ne? Hayır. O içinden geçen Exxon. sopa. Exxon. Ekson <gülüyor> Neydi o eksen, eksen değil canım Yörüngeş halen. Hangisi ya? Ya dünya Greenwich tam Diye bir şey o değil Ya yukarıdan o, giriyor böyle giriyor. Hat, Hatta orada hani dünyayı çöküttürüyor ya o zopa girerken Neydi Çünkü onu işçi yaparken böyle hayvan gibi Vurmuş orayı göçlüktürmüş Arkasından da etmiş. Neydi onun adı? Ben yani. Kazık çakmışlar işte dünyaya kazık mı derler ya o <gülüyor> oradan gelir Dünya'nın tam ortasından geçen sopaya ne deniyordu? herhalde bu sopa şiş de, gibi. Sopa denen şey Yörünge, misal, yegecim, yörünge. Yörünge değil o ya. <gülüyor> ne peki? Sence ne? Eksen de? Golf stream. <gülüyor> Mainstream doğru olacaktı Hayır şimdi? hayır. Neydi ya hakikaten o? o neydi onun bir adı yoktu benim bir. Bu bilgim. sabit değil değil mi? Müterek bir şey mi? Ha, girip, girip çıkıyor çeşitli Çık, dönemlerde Çık, bir şiş saplanmış İllüzyon gibi bir şeyden bahsediyor hani bir balona mesela iki tarafına bant koyuyoruz oradan şiş soktuğumuzda patlamıyor ya o gibi Cesine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> enteresan mı ya bilim dünyası böyle bir şey yani <gülüyor> evet <gülüyor> bu gibi jessine kelimesinin içinde jessi diye bir şey olduğunu fark etmiş miydiniz <gülüyor> Tabii canım. Teşekkür ederim. Ee, görünmez, bir gözle varmış. görülmeyen ne var? Sopa. Yok. Hayır. Sopa mı bu yok. Sopa Sopaya yok. Oğlum merdiyen yok. O yok bu yok. Ne var? Ne var? Ne, ne var? var abicim? Şu var. Manyetik alan var. Oha. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> manyetik alan. Ama other de öyle diyor ya. Binlerce manyetik alan var. Binlerce manyetik alan Ve Hanım'ın bir kere daha ortaya çıktığını herhalde hep birlikte gördük. Evet miktasız. Makbule Hanım bir kez daha mı ortaya çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Makbule Hanım ölmedi ki İzmir'in saydığı zombilerinden <gülüyor> olarak yaşıyor <gülüyor> ha, Helal olsun Makbule Hanım'a <gülüyor> Dünyanın güneşle arasında ortak bir hareket ağının olduğunu bulmuş e, yine Jerry Goldstein ilk Efendim, defa ismini e, Dünyanın? Şöyle diyor dünyanın, Dünya güneşle arasında dü dü dü ortak bir hareket ağı vardır Dünyanın güneş arasında dünya. E, işte, dünya hem kendi çevresinde hem güneşin çevresinde dönüyor ya Oğlum ben habere yönelik müzik yapıyorum. Siz dünyadan konuşuyorsunuz ben de arkadan. Dünya bu dünya bu um, Tam bu tam tam, tam, tam tam O zaman ben <gülüyor> şey, sari, süremiz şey, doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz şey, şey, tam zamanında doldu. Fahir başta sana olmak üzere Ege sana ve tüm Ben tüm bilim adamlarına. De, ben tüm dinleyicilerimize teşekkür Evet acısıyla tatlısıyla şakasıyla bilim ayrı bir güzel bir şey. Siz de bilim hakkında büyük bir şey söylemek ister misiniz? Ama iyi şeyler. Ben de söyleyeyim. Aha. Ee, Bence dünya yuvarlaktır diyorum. İyi ki varsın sevgili bilim diyorum ben de. Sen Oktay? Ee, ben de şöyle diyorum. Bilim, bilim, bilim. Bence sonuncusunu değiştirsen daha güzel olur Evet Oktay ya da şöyle bir şey diyebilmek isterdik gibicesine ama... ...demek ki bilimin de açıklayamadığı bazı noktalar oluyor. <gülüyor> evet... Bir haftanın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah tekrar programlarınızda... Yarın sağ... sabah kendinize gelemeyeceksiniz. Ondan sonra da pazartesi sabah yeni bir haftada buluşacağız. Yağmurlu olacak bu hafta sonu Aman dikkat. güzelleştirin. Aman dikkat! Haydi bakalım. <Gülüyor> Oktay niye bağırıyorsunuz? Günaydın. ay Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.